Yön dilekler sen boş dur emekler Gönlümü fetheden sultanın canı sen Burası Gül Efem Yeşil bir Gaziantep için Beykent Peyzaj. Beykent Peyzaj'ın katkılarıyla hazırlanan Nur iklimi başlıyor. Şeytan Rjeem Bismillahi r rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alihu Sâhibi Jamain. Efendim bugün 33. Sözden 33 pencereli 33. Sözden inşallah bir kısım okuyacağız. Daha doğrusu bir giriş yapacağız. Bismillahi R-Rahman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 Onlara ayetlerimizi, delillerimizi, alametlerimizi göstereceğiz buyuruyor. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l-hak. Ta ki onlara hak bütün çıplaklığıyla ayan olsun. Evet Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin hak olduğu onlara ayan olsun, aşikar olsun, apaçık olsun diye onlara enfuslarında ve afaklarında, içlerinde dışlarında ayetlerimizi göstereceğiz buyuruyor. ''Evelem yekfi bi ala kulli şey'in şeyid. Evet. Her şeye Cenab-ı Hakk'ın şahit oluşu yeterli bir yeterli değil mi? Buyuruyor sahih kerimede. Kerim'de. Cenab-ı Hakk'ın her işe şahit oluşu yeterli değil mi? buyuruyor. Ve bu söz 33'ün söz. Baştan sona bu ayetin tefsiri mi? ayetinde oluyor. Sual: Bu iki ayet-i camianın ifade ettiği vücub ve vahtaniyet ilahiye ve efsaf ve şunat rabbaniye alem askar ve ekber olan insan ve kainatın vecih delaletlerini mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünkü münkerler pekileri gittiler. Ne vakte kadar Vahu ale şeyin kadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. Suali baştan okuyup biraz bazı kelimelerin üzerinde duramak iktiza e, ediyor herhalde. Şu iki ayeti camianın ifade ettiği vücut ve vahdaniyet ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'a dair deliller, alametler. Kainatta vücut kelimesiyle ifade ediliyor. Yani onun varlığının zaruri oluşu. Aklen zaruri oluşu. Olmazsa olmaz oluşu. Ve vahdaniyet-i ilahiye. Kainatta ondan başka... Tesir sahibi, güç sahibinin olmadığına dair, başka hiçbir şeyin onun mülküne ve icraatına müdahale edemediğine dair ifadeler yer alıyor bu ayet-i kerimede. Ve efsaf ve şunat Rabbaniye'ye, Cenab-ı sıfatlarına ve kainattaki bu icraatları sırasındaki tabiri caizse gerekçelerine, Niçin yani Cenab-ı Hak bu kadar şeyi yaratıyor? Habere tazelen diyor. Yenilerini gönderiyor. Müthiş bir sevkiyat var. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Akıllara durgunluk veren ihtişamlı bir nizam var. Sürdürülüyor. Niye diye insan aklına geldiğinde bunların cevabına da ihtiyaç duyuyor insan. Bunları da ifade etmiş oluyor bu iyi kerime. Ve alem asgar rehber olan insan ve kainatın veti veçi delaletlerini. Evet cenab bakın iki alemi var. Bir insan dediğimiz alem, küçük bir kainat ve bir, bir kainat var, büyük bir insan mahiyetinde yaratılmış. Dolayısıyla bu iki eser ustasına, yaratıcısına ne vecihle de helalet ediyor. Bunların mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz, diyor suali soran. Evet. Yani ayet aşikar bir şekilde ayetlerimizi bildireceğiz diyor. İşte ne demek aşikar bir şekilde gözle görülür bir şekilde çıplak bir hakikat şeklinde görecekler. Bunun izahını soruyoruz. Yani kainat ve insan ne süratli, sür, e, ne şekilde Cenab-ı Hakk'a ne suretle delalet ediyor. Bunu anlayıp idrak etmemiz gerekiyor. Sonra kainat Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına sıfatlarına ve icraatının arkasındaki e, Cenab-ı Hakk'ın gerekçelerine ne vecihle delalet ediyor. Mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Hiç değilse özetle bunların beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler pekiler gittiler. İnkarcılar pekiler gittiler. Ne vakte kadar vahu ala külli şeyin kadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. İşte Allah her şeye kadirdir deyip sadece slogan şeklinde ifade edeceğiz diyorlar. Sonra da. Dolayısıyla Vahu şeyin Kadir hakikatinin de kainatta kainat sayfalarında insan sayfasında okunması gerekiyor. Ve Zaten ayet bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu ne suretle kendimizde ve etrafımızda ceryan ediyor. Bunu anlayışımıza, idrakimize bir izahını istiyoruz. Mealinde bir sual. El cevap yazılan bütün 33 adet sözler o ayetin denizinden ve ifade ettiği hakikatler bahrinden otuz üç katredir. Onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Evet. Yani Risale-i Nurlar baştan sonra iman hakikatleridir, marifetullah hakikatleridir, dersleridir. Dolayısıyla onların hepsi bu manayı ifade ediyorlar geniş bir şekilde. Fakat ne kadar geniş olursa olsun bu konudaki deliller hesaba sığmaz derecede. Dolayısıyla o geniş bahisler ancak bir damla niteliğinde, deryaya nispetle. Evet onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Yani geniş bir cevap istiyorsanız bunun cevabı bütün nur külliyatıdır diyor Üstad Hazretleri. Şimdilik yalnız o denizden bir katrenin reşatına işaret nevinden şöyle deriz ki. Bir damlanın da bir çisintisi adeta damla bile değil. Evet bir damlanın yere düştükten sonra etrafa fışkıran parçacıkları var minicik reşat dediğimiz. Gözde görülür görülmez o tarz böyle hafif bir e, küçücük minicik bir kısmından bahsediyor. Ayrıca yani bir derya e, Nur Külliyatı'ndaki ifadelerde biz de o deryanın bir damlasından bahsedeceğiz. Halbuki Nur Külliyatı'nın tamamı da kainatın Cenab-ı Hakk'a şahadetinden bir damlaydı sadece. Burada da reşhatından damlanın da minicik parçalarından, zerrelerinden adeta bahsedecek. Mesela nasıl ki bir zatın muciz numu'ma. Evet. Müzeler yaratan, gösteren bizzat büyük bir saray yapmak istese evvela temellerini, esaslarını muntazam hikmetle vaz eder. Ve ilerideki neticelerine ve gayelerine muafık bir tarzda tertip eder. Daha saray kurulurken ileride ilerideki e, kullanış amacına uygun bir şekilde tertip ve düzen verilir. Evet. En son e, ortaya çıkacak yani Artık işler vaziyette, çalışır vaziyette, iş görür vaziyette olduktan sonra için işte iş görecekse, ne iş yapacaksa, ne fonksiyona hizmet edecekse ona göre o bina tanzim edilir. Sonra menzillere, kısımlara maharetle tefrik ve ile ediliyor. İnce ayrıntılar halinde elden geçiriliyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Kısımları ayırdıktan sonra da hepsine ince ince bir nizam ve tertip veriliyor. Sonra nukuşlarla tezyin ediyor. diyor. Sonra nakış nakış süslendiriliyor. Sonra elektrik lambalarıyla tenvir ediliyor. Aydınlatılıyor. Sonra da o muhteşem ve müzeyen sarayda maharetini, ihsanatını tecdit etmek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebdiller, tahviller yapıyor. Bu saray sıradan bir saray da değil. Hatta her gün yenileniyor renkleri değişiyor adeta nakışlar değişiyor böyle bir saray düşünün yenileniyor evet eskiyen kısımlar tazeleniyor vesaire dolayısıyla sürekli bir aslında yapılış ve yıkılış içerisinde ama bu yapılış ve yıkılış hiç hissettirilmeden yapılıyor böyle bir saray düşünün sonra her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon raptedip edip birer pencere açarak her birinden onun makamı görünür Evet. Sonra da işte o sarayı yapan usta her odaya bir pencere hatta pencereler koyuyor. Neresi için? Kendi makamının görünmesi için. Hatta telefon ve kameralarla bir irtibat halinde oluyor. Her bir mekan kısmıyla. Evet. Aynen öyle de. Bu bir misaldi bunu hakikate tatbik edersek vallahi mesallale sani zulcelal hakimi hakim Adli hakem dindir esma-i kutsiyesiyle kutsiyeyle müsemma fatır bi misal evet birçok vasıflarıyla saymış oldu Cenab-ı hakkı burada sani zulcelal yani haşmetli bir sanatkar akıllara durgunluk veren bir sanat icra eden yaratan Rabbimiz hakimi hakim yani müthiş bir hakimiyetle işler yapıyor, her şeyi evrip çeviriyor. Bir de hakim, aynı zamanda hikmetli. Yani belli bir gaye gözetip, her şeyi o gayeye göre tanzim ediyor. Adli hakem, yani adaletin, yani her şey yerli yerince yaratmanın ta kendisi adeta. Cenab-ı Hak, Hakem, hikmetin de ta kendisi. 1001 binbir esma-i kutsiye ile müsemmada buna benzer 1001 kutsi isimleri olan, mukaddes isimleri olan, fatırı bir misal, emsali olmayan yaratıcı Rabbimiz. Şu alem ekber olan kainat sarayının ve hılkat çeceresinin icadını irade etti. Evet. Cenab-ı bu kainatı yaratmayı irade etti. Altı günde o sarayın, o şecerenin esas saatını de satır hikmet ve kavanin il mezelisiyle vaz etti. Ve burada hılkat şeceresi diyor. Yani evet bir saray muhteşem bir sanattır. Ama aslında bir ağaç da bir saraydan geri kalmayacak muhteşem bir sanattır. Dolayısıyla kök, gövde, yaprak, dal, çiçek, meyve gibi şeylerle düşünüldüğünde aslında yaratılışa en uygun misal belki saraydan ziyade bir ağaçtır. Yaratılış ağacı. Kökleri var, gövdesi var, dalları var, yaprakları, çiçekleri var. Bunların karşı geldiği, ifade ettiği çok önemli manalar var. Onun için yaratılış ağacı diyoruz. Yani önce efendim tohum hükmünde bir şey yaratılıyor, sonra onun üzerinde ağaç, gövdesi, sonra dallar, yapraklar, çiçekler kendisini gösteriyor. Evet. Aslında bir saray da böyle. Fakat saraydan ziyade ağaç buna daha iyi bir misal. Çünkü ağaç aynı zamanda canlı yenileniyor. Her vakit. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir sarayı ya da böyle bir ağacı vaz etti. Sonra ulvi ve sufli tabakata ve dallara ayırıp kaza ve kader desatiriyle tafsil ve tasvir etti. Her şey bir ölçüyle yapılıyor. Belli bir amaç gücülerek, o amaç uygun bir şekilde yaratılıyor. Dolayısıyla bir yaratılış programı var. Projesi var. O icra ediliyor. Rastgele değil hiçbir şey. Her şey bir programın, bir planın neticesi. Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra yarattıkları şeylerin o sarayda oturacakların diyelim. Her taifesinin, her tabakasının evet, ihtiyaçlarını sun ve inayet düsturuyla tanzim etti. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela semayı yıldızlarla, zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi süslendirip tezyin etti. Evet, Cenab-ı Hakk'ın süslemesi de böyle. Yeryüzün çiçeklerle süslüyor, semayı yıldızlarla böyle aşmetli bir sarayda oturuyoruz biz. Sonra da o kavanin külliye ve desatir umumye meydanlarında esmalarını tecelli ettirip tenvir etti. Yani o saray olsun, o ağaç olsun muhteşem kanunlar işliyor orada. Yani o sarayın belli protokolleri, belli standartları var. Bakım için belli e, periyodik efendim disiplinli bir e, elden geçirilmesi var. Elbette bunlar külli kaideler. Umumi düsturlar. Bunlarla bu saray ve ağaç sevkli idare ediliyor. Sonra bu kanun küllinin tazikinden feryat eden fertlere Rahim isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu külli kanunlar var. İşte su akar, ateş yakar gibi. Fakat bu kanunlar zaman zaman e, umumi kanunlar olduğu için her yerde geçerli. Dolayısıyla masumu da yakar, Zalimi de yakar. Hak edenini de yakar, hak etmeyeni de yakar. Yani ateş ayırt etmez. Yani Cenab-ı koymuş olduğu kâinlattaki kanunlar böyledir. Dolayısıyla insanlar e, zaman zaman e, bu umumi kanunlardan ciddi zararlar görebiliyorlar. tazik stres altında kalabiliyorlar. İşte bunlara da rahman Rahim ünvanıyla özel muamelede bulunuyor Cenab-ı Hak. Yani kainat kurulmuş kanun ve kaidelerden ibaret değil. Yani adına tabiat kanunu dediğimiz kainatın programı, kainatın sevk idare disiplini diyeyimse Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu ilahi kanunlardır. Bunlara tabi kanunlar demek aslında yanlıştır. Galata meşhur olarak yerleşmiş. Mesela i̇şte kainattaki kainatın sevk ve idaresi anlamındaki bütün kanunlar Cenab-ı Hakk'ın kanunlarıdır. Ama bunlar umumi kanunlardır. Dolayısıyla bu umumi kanunlar zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecellisiyle delinebiliyor. Cenab-ı özel muameleleri bulunuyor zaman zaman. Evet. Bazen yanlış anlaşılır bir tarzda kainatı adeta kurulmuş bir e, saatmiş gibi görüp Cenab-ı Hakk'ın haşa kainatla ilgilenmediği tarzında bir zehaba kapılabiliyor insanlar ve bunlar felsefi ekoller olarak da zaman zaman karşımıza dikilmiş tarih boyunca burada anlaşılmayan şey o. Yani Cenab-ı haşmeti var, hikmeti var fakat rahmeti de var reffeti de var. Dolayısıyla mahlukatının umumi kanunların tazdikatı altında e, inlemesine e, Cenab-ı Hak rahmetiyle müsaade de etmiyor. Zaman zaman hususi surette onları imdat ediyor. Özel muamelede bulunuyor. Bazı kanunlarını geçici olarak kaldırabiliyor. Bazı hususi fertlere. Demek o külli ve umumi desateli içinde hususi ihsanatı, hususi imdatları, hususi cilveleri var ki her şey her vakit, her haceti için ondan istimdat eder, ona bakabilir. Böyle olmasaydı duaya gerek kalmazdı. Yani, duanın anlamı bu. Yani, insan sıkıştığı, daraldığı zaman yani bu karnetteki umumi efendim kanunlardan insan daraldığı zaman sıkıştığı zaman o zaman bu kanunların üstünde olan sebeplerin üstünde olan Cenab-ı Hakk'a el açıp yardım diliyor insan sıkıştığında bu insanın vicdanının Cenab-ı Hakk'ın bu rahmetine şehadet etmesi anlamını taşıyor. Her vicdan bunu hisseder. Evet. İnsanın vicdanında işte nokta istinat ve nokta istimdat di ki ayrı pencerenin bulunduğundan bahsediyor. Üstatazettler zaten ilerideki pencerelerde bunları bir kısmen bahsedecek. Evet, insan bünyesinde vicdanında böyle bir şey var. İnsan zaman zaman sıkışıyor, darlanıyor, acizliğini istiyor hissediyor, düşmanlarına karşı sığınmak için bir kuvvetli kapı arıyor. Cenab-ı haşmetli kudretine sığınıyor. Ve insan ihtiyaçları cihetiyle son derece aciz bugün el açacak bir kapı arıyor. Cenab-ı rahmet kapısına sığınıyor. İşte adeta kalbimizdeki az önce söylemiş olduğu telefon gibi bir şey bu. Yani bununla Rabbimizle irtibata getiriyoruz. Kalbimizdeki bu hislerle. Cenab-ı Hakk'ı vicdanen görüyoruz, şahit oluyoruz. Şahitlikte bulunuyoruz hatta. Evet eğer kainattaki kanunlar böyle adeta demir gibi e, değişmez e, olsaydı duaya gerek kalmazdı. Ama Cenab-ı Hak bizden e, bir vesile katli olarak duayı istiyor. Madem dua var duanın da tesiri var ve tesiri azimdir. Birkaç pencerede benzer e, açıklamalar zaten göreceğiz. Evet. İşte insan bu kainattaki umumi kanunların tazyikinden yani felekten şikayet ettiği zaman aslında Allah'ın rahmetini talep ediyordur. Aslında yoksa felek kanunlarını da self ve idareden Cenab-ı ama onlar umumi kanunlar muaciyesinde ceryan ediyor. Cenab-ı hususi rahmetini, iltifatını, teveccühünü talep ettiğimiz zaman dua ediyoruz. Evet. İşte insan bu duanın penceresinden de Cenab-ı Hak biliyor ki dördüncü penceresinden duaya ayrılmış. Sonra her menzilden, her tabakadan, her alemden, her taifeden, her fertten, her şeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainattan maksadı muhteşem bir sergi ilahiydi zaten. Kendi sanatını, sanatının arkasında işleyen sıfatlarını, isimlerini, onun da arkasında şunatını hissettirmek, tanıttırmak istiyor bize. Onun için pencereler açmış ve kendini gösteriyor yani yakından baktığımızda her mahlukun arkasında her mahluk, tenteneli birer perde gibi yakından bakıldığında arkasındaki ilahi isimlerin tecellilerini görüyoruz. Bunun için Üstad Hazretleri birçok yerde benzer ifadelerle hakiki hakai keşşi esma ilahiyedir diyor. Yani eşyanın bir hakikati varsa onun arkasında tecelliden isimlerdir. Ona dayanarak yani o isimlerin gölgeleri adeta bu dünyada gördüğümüz mahlukat. Dolayısıyla her şey kendisinden ziyade Kendisini yaratan, kendisine böyle nizam veren, böyle süsleyen, canlıysa ihtiyaçlarını gören, düşmanlarından muhafaza eden, zararlardan koruyan Rabbini bildiriyor. Evet. İşte her şeyde böyle pencereler var. Her kalp içinde bir telefon bırakmış. Şimdi bu hadsiz pencerelerden elbette haddimizin fevkında olarak bahse girişmeyeceğiz. Onları ilmi muhit ilahiyye havale edip yalnız ayatı Kur'an'ın lematı olan 33 pencereyi 33. sözün 33. mektubunun namazdan sonraki tesbihatın 33 adet-i mübarekine muvafık olmak için 33 pencereye icmali ve muhtasar bir surette işaret edip izahını sahip sözlere havale ederiz. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'a nasıl delalet ettiğini kainatın neyin arkasında hangi isimlerinin ne şekilde tecelli ettiğini görmek her kula müessere olmuyor. Onun için ancak Cenab-ı Hak bilir onu. Onun için Allah'ın ilmine havale ediyoruz kalan kısmını. Biz sadece ayetlerin işaretlerinden, 33 ayetin adeta işaretini sadece seçtik. Bu da niye? İşte 33 mübarek bir sayı. Namazdaki tesbihat da 33 ile yapılıyor. Biz onun için bir, bu mübarek sayı kadar pencere açacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ın vücut ve vahdetini anlamaya diyor Üstad Hazretleri. Fakat bunlar muhtasar. Bunlar kısa öz. Daha geniş izah isteyenler, ispat isteyenler diğer sözlere müracaat etsinler diye onlara havale ediyor. Birinci pencere. Bu pencerelerden birincisini açalım. Bil müşahede görüyoruz ki Bil müşahede. Gözümüzle açıkça görüyoruz ki bütün eşya ''Hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevi metalibi vardır.'' Evet. Bütün eşya var olmakta ve varlığını devam ettirmekte. Cenab-ı Hakk'ın var etmesine ve varlığını devam ettirmesine muhtaç. Çünkü varlığımızı biz seçmedik, biz var olmadık. Varlığımızın devamı için birçok şeye muhtacız. O ihtiyaçlarımızı gören de biz değiliz. Evet. Dolayısıyla mesela her varlık var, hele de canlı olanlar üzerine düşünürsek çok daha aşikar. Evet, madem mahlukat var, onların birçok ihtiyaçları var. Bunu gözümüzde görüyoruz. O matlapları, onların o talepleri ve o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve öyle yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Evet, ortada ihtiyaç sahipleri var. İhtiyaçların da çok ölçülü, çok yerinde, çok zamanında güçlerinin yetmediği bir taraftan karşılandı da ortada. Halbuki o hatsiz maksutların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Evet. Halbuki o hatsiz maksutların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Yani ortada ihtiyaç sahibi varlıklar var. Ve o ihtiyaçlar çok güzel bir şekilde görülüyor. Bunu herkes görülüyor, görüyor. İyi de kim görüyor bu ihtiyaçları? Yani bir örnek üzerinde e, düşünürsek daha kolay olabilir. Mesela dünyaya gelen bir buzağı. Geldiğinde ihtiyaçları var. Kalem kalem bunları saymaya kalırsak yüzlerce ihtiyacı var ve çok ölçülü ihtiyaç demir kalsiyum ihtiyacı var, sodyuma ihtiyacı var, potasyum ihtiyacı var. Antikorlara ihtiyacı var. Hastalıklardan karşı korunmak için, beslenmek için şu kadar kalori ihtiyacı var, şu kadar sıvıya ihtiyacı var vesaire vesaire vesaire vesaire. Ve bazıları miligram cinsinden, bazıları gram cinsinden, bazıları mikrogram cinsinden çok mini ölçülerde. Birazcık fazla, birazcık az olsa olmayacak bir şekilde ihtiyaçları var. İhtiyaçlar belli. Bilim adamları bunları ortaya koyabilir. Koyuyorlar da. Bu ihtiyaçlar da işte süt şeklinde tam da ağzına layık bir şekilde tam da ihtiyaç duyduğu anda ona gönderiliyor. Yani onun siparişleri ortada tabiri caizse ve siparişleri tam istediği gibi karşılanmış vaziyette. Bu bir gerçek bunu görüyoruz. İhtiyaç sahibi de ortada, ihtiyacı da ortada, ihtiyacının görüldüğü de ortada. Peki bu ihtiyaçlarını kim görüyoruz? Buzağı ihtiyaçlarını bile bilemez. Sadece ihtiyacının olduğunu, yani karnının acıktığını belki fark ederse eder ve bir şekilde ağlar tarzda bunu ister. İnler tarzda ister. Peki bunu fark eden inek midir? Kim yahane kurup bütün isteklerini tek tek tam da gerekli şekilde veren muhteşem ilim, muhteşem duyuş ve bilinç ine ait olabilir mi? Hayır. Yine ki sadece yiyip içen, otunu yiyip içtikten sonra başına ne geldiğini bile bilmeyen zavallı bir mahluk. Dolayısıyla ortadaki ihtiyacı en ince ayrıntıları da bilen ve en güzel şekilde imal edip en münasip vakitte en ideal tarzda imdadına koşturan biri var. Evet. Bütün mahlukatta bunu görebiliyoruz. Bir insan içinde bunu konuşabiliriz, bir deve yavrusu için de konuş. Hatta insanın bizzat kendisi için de konuşabiliriz. Yani bizim ne çok ihtiyaçlarımız var ve o ihtiyaçlarımız ne de güzel görülüyor. Bunların hiçbirine bizim gücümüz yetmiyor. İhtiyaç ortada, ihtiyacın de ortada, ihtiyacı gören görünmüyor. O zaman perde arkasında bir kadil hacat var. Manasını bize ders veriyor. Üstat Hazretleri burada. Bütün ihtiyaçları gören, ihtiyacımızı gören, sonra ihtiyacımızı gideren anlamında ihtiyaçlarımızı gören bir zat var. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın? Evet. Mesela insanın midesi var. Midesi gıda istiyor. Yani bebekten bebeğe takılıp kalmayalım, yavrulara takılıp kalmayalım mide gıda istiyor. Mesela elma istiyor. Elma nereden geliyor? Elmayı bize veren, bizim ihtiyacımız elma ise elma şeklinde paketlenip bize gönderilmişse adeta. Elma için güneş sistemine ihtiyacımız var. Çünkü o tezgahta dokunuyoruz. Mevsimler. Mesela diyelim hangi mevsimde oluyorsa diyelim baharda oluyorsa, bahar mevsiminin gıdasıysa, meyvesiyse Bahar tezgahı olacak ki meyve hasıl olsun. Bahar tezgahı için güneş sistemi mevcut keyfiyetiyle olacak ki o bize gelebilsin. Dolayısıyla midemize hitap eden bir elma, aynı şekilde bir zeytin tanesi efendim bir buğday tanesi de aynı manayı ifade ediyor. Bunların bize hakikaten verebilecek, hem bütün ihtiyaçlarımızı bilecek ve uygun fabrikalarda imal edip işte güneş sistemi fabrikasında ihtiyacı bize gönderecek münasip vakitte bir zat olabilir. Gözümüz için de mesela güneşe muhtaçız. Hatta güneşin e, filtre edilip en güzel kıvamda bize gelmesine muhtaçız. Vesaire vesaire insan ne kadar çok hisseleri, e, hasseleri var. Duyuları, duyguları var. Bunların hepsinin kendine az e, olmazsa olmaz gıdaları var. Bunların hepsi birisi tarafından görülür ben münasip bir şekilde gönderiliyoruz. Evet. Sen kendine baktığında bunu ayan beyan görüyor. Sonra kendinden başını kaldırıp etrafına baktığında kendisine kıyas ederek yani mesela ben kendimi de mi kendim doyuramıyorsam bir inek kendiminesini kendi doyuramaz, bir sinek kendiminesini kendi doyuramaz tarzında kendisinden hareketle bütün kainatı teftiş edip her şeyin arkasında, her şeyin ihtiyacını gören bir Rabbi i Zülcelali vicdanının aynasında şahit olarak görüyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Evet. Ve dolayısıyla beni doyurmaya annem babam vesaire falan gibi insanlar aracılık etseler de onların elinde olmayan bir şey var. Güneş sisteminin sevk idaresi gibi. Dolayısıyla onların e, za, sebebiyeti zahiri bir sebebiyet. Her şeyin arkasında kudeti sonsuz bir Rabbi Zülcelal var. Ve onun sanatına, onun icraatına başka hiçbir şey müdahale edemez diye. Sadece bu ihtiyaçların penceresinden bakarak muhteşem bir görüş elde edebiliyoruz. Muhteşem bir imanla sonuçlanabiliyor bu. Gözümüz, kulağımız vesaire, azalarımızla kainata teftiş ediyoruz. Her şey buna şahitlik ediyor. Hepsi kalbimizde bir nur olarak kalıyor. Adeta gözümüz başta olmak üzere bütün duygularımız arılar gibi kainata dağılıyor. Adeta her çiçekten güller usare alıyor ve gelip kalbimizde iman balını e, o, e, meydana getiriyor. Evet. İşte insanın zaten işte kainata bakıp ufakta ve enfüste Cenab-ı Hakk'ın delillerini görmesi bu demek. Bu bakış, bu görüş insanlarda imanın en tatlı kıvamında hasıl olmasına sebep oluyor. Evet. Bütün zi hayatları kendine kıyas etti işte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi yani işte bu ihtiyaçlarımızı gören birisinin varlığı olmazsa olmaz. Evet. Ve bu o kadar organize bir hadisedir ki ve o kadar ince bir nizamdır ki başka birisi müdahale etse bu iş karışacak. Dolayısıyla bütün tüm e, teferruatıyla bütün işler, bütün detaylarıyla doğrudan doğruya onun kudret ve ilmiyle sevk ve idare ediliyorlar. Dolayısıyla kainat şahadet ediyor ki, evet o vardır ve birdir. Heyeti mecmuasıyla, yani küçük büyük bütün kainat, bütün detaylarıyla, güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o hal ve bu keyfiyet, perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahide hadi, hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanlar içinde akla gösterir. Evet. Heyeti mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi. Yani ortalık aydınlık bakıyoruz. Biz güneşi görmesek bile güneşin varlığını anlıyoruz. Her tarafı kuşatan bu aydınlık ancak bir güneşten kaynaklanır diye. İşte güneşi görmeden de bu ışıkla bir ışık kaynağının varlığını insan anlıyor. İşte insan Cenab-ı görmese de Gözüyle görmüş olduğu bu muhteşem e, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını bilmek, görmek ve vakti münasibde vermek hakikati tüm kainatta aşikare görünüyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların giderilmesi denen ışıktan bu ışığın kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ı anlamak, idrak etmek, ona karşı minnet ve şükran hisleri dolmak gerek, akıllı olmanın gereği budur. Evet. Ustak bu o halbi bu keyfiyet diyor, perdeyi gayb arkasında, gözümüzün önündeki perdenin arkasında, gözümüzün önünde belli perdeler var. Evet, gözümüzün önündeki bu perdelerin arkasında bir vacibül vücudu, yani varlığı olmazsa olmaz, varlığı aklen zarur olan birini, bir vahide hadi, yani bütün kainat onun ve her bir şeyde bizzatı onun. Bütün kainat-ı sevk ve idare ettiği gibi her bir mahluku da, her bir sanata da o yapıyor. Tarzında vahide hat unvanı içerisinde Cenab-ı Hakk'ı bilmek. Hem gayet kerim ve üstelik kerem sahibi. Yani veriyor, vermeyi seviyor. İkramı seviyor. Rahim, yani şefkati çok ince. Mürebbi, yani bizim her türlü ihtiyacımızı görüyor, bizi her türlü zarardan koruyor. Müdebbir, yani her şey yerli yerince sevk ve idare ediyoruz. İşte bütün bu unvanları içinde akla gösterir. Dolayısıyla Cenab-ı baktığımızda işte hem Cenab-ı Hakk'ın vardığını, en birliğini, hem diğer resmasını, isimlerini, hem de o isimlerin tecellisinin ne olduğunu bize gösteriyor. Evet. Ben yani Cenab-ı Hak kereminden, rahmetinden, bize şefkatinden dolayı bu kadar icraat yapıyor gibi Cenab-ı Hakk'ın yaratma gerekçelerini de bize göstermiş oluyor. Şunat unvanı ile bunu ifade edebiliriz. Şimdi münkir cahil ve ey gafil bu faaliyete hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi neyle izah edebilirsin? Yani ortada izahta muhtaç bir şey var. Bu kadar muhtaç varlıklar var ve onların bu kadar çok ihtiyacı var ve hepsi görülüyor. Bu izah istersin. Kafasını akıl taşıyan bir insan böyle bir durum karşısında bir sonuca gitmek zorundadır. Aklın gereği budur. Akıl buna mecburdur. Evet. Dolayısıyla aklın bu sorusu tatmin edilmelidir. Nasıl tatmin edilecek? Şimdi e münkeri cahil. E cahil inkarcı. Yani cehalet ne demek? Ya Bu kadar şeyi görüp de arkasındaki bu manayı takdir edememektir. Cehalet budur. Yani inkara saplanmış. Perdenin arkasına... Merakla dikkat yani insan, cahil, okuma yazma bilmeyen ya da işte mektep medresi görmemiş anlamda değil. Ama bu kadar aşikar bir şekilde icraatı görüp, bu icraatın arkasında icraat sahibini görmemek müthiş bir cehalet. Bu ancak inkarcılık da izah edilebilir. Yani inkara şartlanmıştır insan, artık ne görse görmezlikten gelen bir insan edasıyla reddediyoruz. Ve-i fasık gafil. Ya şu nokta da var. Yani fasıkı gafil derken yani bu inkarcı olmayan ama inkarcı gibi yaşayan insanları düşünmek gerekebilir herhalde. Çünkü insan böyle kendisine el bebek, gül bebek bakan bir Rabbi insan düşündüğü zaman her an her ihtiyacını gören, dolayısıyla her şeyini bilen bir Rab, ünvan içinde insanın bütün günahlardan uzak durması, belki bütün vaktini ona şükran ve minnet için harcaması gerekir ama ehl-i iman ünvanı altında yaşayan bizler, Müslüman ünvanı altında yaşayan bizler zaman zaman bu kulluk halini gösteremiyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı yeterince mahcup, yeterince e, müteşekkir, yeterince şükran hisleriyle dolu olamıyoruz. Veya bu hisleri taşıyorsak bile bunun gereğini yapamıyoruz. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasının dışında olan bir hayat sürebiliyoruz. Bu neyi gösteriyor? Yani başlıca bir inkarı gösteren tarafı var. Biri de inkar etmiyor ama inkar edeninden farksız bir hayat yaşıyorsa eğer, yani inkar edenin yaptığı işleri o da yapıyorsa, mesela o içki içiyor, bu da içiyorsa, o zina ediyor, bu da ediyorsa, evet. Bu da bilfi sanki inkar etmiş gibi oluyor. Öbürü, pardon. Ee, sanki inkar etmiş gibi oluyor. Öbürü bizzat inkar ediyor. Bu da inkar etmiyor ama inki, sanki öyleymiş gibi yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir inanışın, böyle bir bilişin, böyle bir mümin ve Müslüm ünvanının da insana çok fayda vermeyeceği aşikar. Dolayısıyla insanın silkinip burada bildiğinin gereğini yapması gerekiyor. Onun için de bu birinci e, pencere başta olmak üzere bu pencereler ehli imana hitap ediyor aslında. Bütün inkarcı insanlara hitap etmiyor. Yeniden durup düşünüp imanınızın gereğini yapınız diye insana ders vermiş oluyor. Dolayısıyla bu dersleri bütünüyle sanki ehli inkar insanlara yönelikmiş gibi düşünmemek gerekiyor. Ama üstadın bir başka yerde izah ettiği şekliyle yani nimetlere şükretmemekliği Cenab-ı Hak inkar olarak tekzip olarak gösteriyor. Febeyye aleyi rabbi hükümet ben ayeti kerimesine izahsa dediğinde böyle buyuruyor. Yani şükretmiyorsanız demek inkar ediyorsunuz verilen nimeti bu anlamda. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kadar ihtiyacımızı görür Bu kadar ihtiyacımızı gören Cenab-ı Hak'a karşı insan şükran ve minnet hissi duymuyorsa, duyduğunu iddia edip, Cenab-ı Hak'ın razı olmayacağı bir hayat yaşıyorsa, Ortada bir problem var demektir. İşte Üstad burada fasık ve gafil ünvanıyla anıyor bunları. Dolayısıyla bu tür dersleri, sohbetleri okurken, dinlerken bu başkalarına yapılan, söylenen sözlermiş gibi anlamamalı. İnsan tamam ben bunu biliyorum ama bu imanımın gereğini yapıyor muyum diye insan yeniden yeniye tefekküre dalmalı. Evet. Başka türlü Cenab-ı Hakk'ın bu rahim ve hakim faaliyetini izah edemeyiz. Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz camit esbabla mı izah edebilirsin? Evet. Birinci pencereyi böylece e, bugün tamamlamış olalım. Daha sonraki sohbetlerimizde diğer pencereleri e, inşallah izah çalışalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahirud davanel hamle rabbil Yeşil bir Gaziantep için Beykent Peyzaj. Beykent Peyzaj'ın katkılarıyla hazırlanan nur iklimi sona erdi. Beykent Peyzaj. Metro civarı Renault ikinci El Oto Satış Yanı. Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 336 12.